Kardeşlerim, Muazzez Müminler Varlıkta, darlıkta imtihan Nimet anında, musibet anında imtihan Her ikisi de zor Fakat her ikisinde tahammül edebilenler Ayakta kalabilenler Fakir fakat vakarıyla yaşayanlar Zengin ama tevazusunu kaybetmeyenler onlar büyük makamlara, büyük ecillere nail olacaklar. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh, İslam Devlet Başkanı, Beşinci Halife diye onu yad ediyorlar. İran, Irak, Suriye onun idaresinde. Şeker alır, şehirlerde, sokaklarda dağıtırmış. Sormuşlar kendisine, neden böyle yapıyorsun diye. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh, Len bir birr hatta tunfiku mimma tuhibun. Sevdiklerinizi Allah yolunda vermeden kamil manada bir sahibi olamazsınız. Hakikate, iyiliğe ulaşamaz, varamazsınız. La usule ila'l matlub illa bi ikhrajil mahbub. Eğer sevgiliye ulaşacaksanız, cenneti, cemalullah'ı görmek istiyorsanız o zaman sevdiklerinizi vereceksiniz. Ona diyorlar ki ''Para dağıtsan halife olarak, devlet başkanı olarak niçin insanların arasına inip çocuklara, fakirlere şeker dağıtıyorsun? İtibarını zedelemesen.'' diye ricada bulunuyorlar. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh ''Rabbim Kur'an'ında sevdiklerinizi vermeden kamil manada muttaki olamazsınız, birre ulaşamazsınız.'' buyuruyor. ''Ben de parayı değil şekeri seviyorum.'' Onun için bu ayetin ecrine muhatap olabilme adına sokaklarda şeker dağıtıyorum. Ma innekum yanfadu ve ma bak. Karşı tarafta musibet burcu var. Orada insanlar çocuklarını, yakınlarını kaybederler. Fakat bütün bunların neticesinde musibet anında ma innekum yanfadu ve ma indallahi bak. Şöyle diyebiliyorlarsa ''Sizin yanınızdakiler kaybolurlar, çocuklar, hanlar, hanumanlar hepsi yok olurlar ama senin katın ya Rabbi orada ne kadar çocuk varlık varsa buradan oraya göndersem orada zayi olmazlar Allah'ım.'' diye teselli olabilmek, ayakta kalabilmek. ''Varken nimet, elinizde elinizin altında veriyorsunuz Ömer bin Abdülaziz gibi.'' en yakınlarınızı kaybediyorsunuz musibet anı. o zaman lutfun da hoş kahrın da hoş ya rabbi diyerek Kur'an-ı Hakimle cennetle cemalullah ile teselli oluyorsunuz kardeşlerim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Hakim'de iki makamı iki duruşu bize anlatırken öyley nezekal insane minna rahmeten summa naz'naha min İnnehu layusun kafur insanoğlu ona nimet veririz fakirlikten zenginliğe ulaşır artık kimseyi görmez ve leyenazekenu'l insane minna rahmeten summa nez'anah min sonra o nimeti ondan alırız nimeti kaybedince zenginlikten fakirle düşünce ya da çocuklarını bir kazada kaybedince Allah'a isyan eder nankör olur Başka bir adam. İnnehû leferihun fakhur. Allah'a karşı, kainatın sahibine karşı nankör olur o adam. Şımarır, leferihun fakhur. Şımaran bir adam. Sevinen bir adam görürsünüz illellezîne saberû ve Sabredenler, ameli salih işleyenler. Onlar yıkılmaz, onlar ayakta kalırlar. İki burç var, iki nokta var Bir noktada Allah Teala nimet veriyor Sonra nimeti çekip ellerinden alıyor Bu adamlar nankör oluyorlar kainatın sahibine karşı Fakat karşı burçta bir adam var Allah Teala ona nimet veriyor Sonra bu insan kaybediyor her şeyini Zengin oluyor, hastalıktan kurtuluyor Çaresizlikten kurtuluyor o zaman da yanına kimseler ulaşamıyor. İnnehu laferihun Sevinen şuman bir adam görürsünüz. Yıkılmayanlara bakacaksanız illellezine sabru ve amilussalihat. Nimeti veren Allah'a karşı sabredenler, yokluk anında sabredenler, ameli salihleri olanlar onların yıkılmadıklarını görürsünüz. Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim bize bu hadiseyi nimet anında yıkılmamayı, şımarmamayı, musibet anında nankörlüğe savrulmamayı Peygamber aleyhissalatü vesselam onun ashabı üzerinden anlatır. Ahzab, bütün güçler ittifak ettiler. İslam'ı ortadan kaldıracaklar. Allah'ın nurunu söndürecekler. وَرَدَّ اللّٰهُ keferu bi بِغَيْضِهِمْ Cenab-ı Hak, ahzabı, o koalisyon güçlerini, Peygamber ve Selam etrafından, onun çevresinden dağıtıyor. Ve الَّذ۪ينَ ظَاهَرُوْهُ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ Onları kalelerinden indiriyor. İslam'ın baş hasmı olan Yahudileri mağlup ediyor. Sonra Allah Azze ve Celle, Müslümanlara hayal bile edemedikleri yerlerden, dünyalıklar veriyor. Yeryüzüne Allah Azze ve Celle... Hz. Muhammed aleyhisselam ümmetini varis kılıyor. Düşmanları mağlup oldu. Yahudileri ülkelerinden, şehirlerinden, kalelerinden Allah Azze ve Celle indirdi. Sonra onları yeryüzüne, onların mallarına varis kıldı. Bütün bunlardan sonra zenginleşen bir hayat var. Müslümanlar, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri, onlar nimetleri ulaşıyorlar. Evleri değişiyor, halları değişiyor. Kilimleri değişiyor onların. Acaba duruşları değişecek mi? Fakirlikten, zenginliğe giden bütün insanlar gibi. Onlar da... ''İnnehu leferihun fahû'' şumanacaklar Dünyalıklarla sevinecekler mi? Peygamber aleyhissalatu vesselamın eşleri. Annelerimiz onlar bizim. evla bil bilmü'minîne min enfusihim ve ezvâcuhu ummehâtuhum'' ''Annelerimiz'' Onlar kadın, onlar da insan. Allah Resulü Aleyhisselam'a geliyorlar. Ya Resulallah diyorlar. Bizim evde değişse, hallarımız, kimlerimiz, yaşam şeklimiz bizim de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımları dayatınca, hanımları direnince çekiliyorlar, kapanıyorlar. Sahabe-i kiram efendilerimiz bile radıyallahu anhüm. Allah Resulü Aleyhisselam'ı namazların dışında göremiyorlar. Kapanan, çekilen bir peygamber var. Efendimiz Aleyhisselam'ın eşleri okuyorlar Kur'an-ı ayetlerini. Ya Beni Adem. Ya Beni Adem, "Huzuz zinetekum inde kulli masidin ve kulu ve içbu Elbiselerinizi, kıyafetlerinizi üzerinize alın. Yi'in için fakat israf etmeyin." Kul <gül> men harrama zinata Allahillati akhraja azze ve celle'nin kulları için yarattıklarını kimler haram kılar ki onlar bu ayetleri okuyorlar ya Resulullah diyorlar dünya mallarından istifade etmek haram değil ki neden evlerimizin halılarını, kirimlerini değişmeye müsaade etmiyorsun ey Allah'ın Resulü? Fakat Peygamber Aleyhisselam'ın önünde Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bu ayeti okuyorlar. Yani onların halılarına, onların kirimlerine, onların yalılarına, villalarına bakmayın. Onlar gözlerinizi almasın. Onlara verdiğimiz bu dünyalıklar... İmtihan vesileleri. Onlara bakıp da aldanmayın. Çankale Muharebesi'nde aşağıda Allah ve Resul davası adına mücadele eden İslam ümmetinin evlatları var. Bu milletin çocukları var. Açlar. Sadece bir çorba yiyebiliyorlar belki. Sadece kuru ekmek alabiliyorlar belki. Yukarıdan İngiliz uçakları, onlara kağıt atıyorlar. Diyorlar ki, eğer teslim olursanız, silahlarınızı bırakırsanız, sizi dünyada hayal edemediğiniz mallara, mülklere, hanlara, hanumanlara kavuştururuz. Onlar bu ayet okuyorlar. Efendimiz Ali ve Selam gibi, dünya malına, hanlara, hanumanlara gözlerini çevirmemeye dair, Kainatın sahibine söz veren, ona bakan, Peygamber aleyhisselamın ufkunda yürüyen Müslümanlar. Kardeşlerim, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın evi, o ev, devlet başkanlarının evleri, Kisra'nın evi, Kayseri'nin evi gibi, Mısır sultanların evi gibi olabilirdi. Eğer olsaydı, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dünya mallarından daha fazla istifade etse, işte Kur'an-ı Kerim, bu haram olmayacaktı. Ayşe annemiz, Ezvacı Tahira, Kur'an-ı Hakimin ayetlerini okuyarak, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a, müsaade buyur ya Resulallah, Medine'de, sahabe-i kiram gibi, onların eşleri gibi, bizler de dünyalıklardan istifade edelim, Allah Resulü olmaz buyurdular. Ayşe annemiz, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın evini anlatırken buyurdular ki, Ma şıba alu min hubz burrin hatta peygamber aleyhissalatu vesselam Rabbine gidene kadar peygamberin evinde eşleri peygamberin çocukları o devlet başkanıydı ama buğday ekmeğinden karnımız doymadı buyurdular Medine'de zenginlik var çöle çöle refah geldi hayat standartları yükseldi ama böyle bir ev var Medine'de. Bütün evler zenginleşir ama en fakir ev devlet başkanı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın evi. Ayşe annemiz buyurdular ki radyallahu anha. Ma taraka Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem dinar'an ve la dirhaman şatan ve Allah Resulü Rabbine giderken geride dinarlar, dirhemler, koyunlar, deve sürileri bırakmadılar. Geri de Fatıma gibi bir kız, Ebubekir, Ömer gibi öğrenciler bırakıp da Allah'a gittiler. Ayşe annelerimiz, ezvac-ı tahira dünyalıklar noktasında diretince, sevgililer sevgilisi. Ya Yahyannabiyyu kull ezvacik in kuntun turidunel hayate dunya ve zinetaha fetaleyna umatti'kunna ve usarrihkunna sarahan cemila. Eğer dünyalıkları istiyorsanız Medine'deki diğer evler gibi evleriniz olsun. Böyle hanlarda, hanumanlarda yaşayın. Arzunuz, gayeniz, amacınız buysa vereyim size, göndereyim. Ama ben böyle bir evde yaşamak istiyorum. Medine'ye geldiğimde Halid'in Eba Yübel misafir olduğum evinden çıktıktan sonra hangi evde kaldıysam istiyorum ki Rabbim yine ruhumu o evde alsın. Böyle bir evde yaşayayım. Ezvacı Tahirat, annelerimiz. Allah Resulü Aleyhisselam'ın dilinden Kur'an'ın bu ayetini duyunca Allah'ı, Resulü'nü, ahireti murad ediyoruz ya Resulallah dediler. Kardeşlerim, Müslümanların hayatı hızla değişiyor. Evlerine eskisinden daha çok dünyalıklar giriyor. Daha fazla kazanıyorlar. Daha fazla kazanırken Müslümanların çocukları, Müslümanların kızları, Müslümanların eşleri, onların sürekli kıyafetleri değişiyor. Allah Resulü Aleyhisselam, ezvacı Dahirat, Kur'an-ı Hakim, Ahzab suresinde bu ayetleri neden bize anlatır? Ne söyler? Müslüman kadınlar, 20 yıl önce onlar pardüsü giyerlerdi veya çarşaf giyerlerdi. Sonra dünyalıkları arttı onların, tunik giydiler. Altında pantolon, sonra ceket giydiler, sonra eşaplarını aldılar, buralara koydular. Allah'ın ayetlerine kafa tutarak bütün bunları yaptılar. Sosyal medyada Müslümanların her gün şartlarını kıyafetlerini değişen kızlarının şekilleri var, suretleri var, resimleri var. Onları arz ediyorlar. Ne kadar para verirse biz dünyalıklarla, işte o kadar şumarız ya Rabbi diyorlar. O kadar gurur, o kadar kibir, o kadar enaniyet bizim hayatımıza gelir. Kardeşlerim orada bir ev var Medine'de. O evin sahibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyaya sosyal adaleti anlatıyor o ev. ''Bütün evler çökse, bütün evler modanın seli altında kalsa da yıkılmayacak bir ev var Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın evi.'' ''Nimet anında şımarmayan bir ev var Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın evi.'' Bu ayet-i kerimeler Müslümanların eşlerine, kızlarına diyor ki ''Sizler eğer mustakim bir eş karşıda görürseniz evet dünyalıklarımız olsun daha çok kazanalım.'' Ama eskilerden değil yenilerden verelim yetim çocuklara. Yetim bir kız evlenirken eski hallarımızı değil gidelim eline bir kağıt verelim. Diyelim ki falan mağazadan falan kuyumcudan ne kadar altın istiyorsan ya da kıyafet neler istiyorsan onları sen bu kağıtla kağıt parçasıyla alabilirsin diyelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu haliyle ümmetine Nimet anında nasıl yıkılmayacaklar, şımarmayacaklar, ayakta kalacaklar bunu anlattılar kardeşlerim. Bir de musibet anı var. İnsanların isyana savrulduğu, neden bu kadar bela bana yarabbi, neden bu kadar musibet bana Bir diye Allah-u Teala'ya nankör oldukları alan. Yine kuşatıyorlar Hendek Muharebesi'nde Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabını. Aşklık var, yokluk var, korku var. Şuradan kalkıp şuraya yemeğe gidemiyorlar, evlere gidemiyorlar. Çocuklarına hal hatır soramıyorlar. Geride neler var? Bütün bunlardan mahrumlar. Olemma ra'al mu'minun el ahzab. ...o ahzabı... ...o orduyu gördükleri zaman... hada, ma ...mâ Allahu ve rasûlû... ...ve ve rasûlû... ...peygamber bize bunu haber vermişti... ...dediler... ...em hasibtum... ...en tedhulul cennâh... ...ve lemmâ ye'tiküm meselul lezîne... min kabliküm ...yani peygamber onlara... ...Kur'an Hakim'in dilinden... ...eğer müslümansanız... ...marka müslümanı değil... Hakiki manada mü'minseniz belalar, musibetler gelecek. Onlar sizi kuşatacaklar. O zaman peygamber bize bunları söylemişti. Allah ve Resulü doğru söyledi diyebilirseniz Allah size cenneti vaat ediyor. Ashab-ı kiram efendilerimizi kuşatırlar. O zaman bu ayeti okurlar. Korku var. Aşk var. Ve lama râl müminûn lahizab. Çalı, ma vâgden Allahu ve Rasûlü. Vâsda k Allahu ve Rasûlü. Vema zâdehum illa imânan ve teslima. Korku ve aşklık onların imanlarını Allah'a teslimiyetlerini artırıyor. Kardeşlerim, yüz yıl öncesinde çıkan fitneler vardı, musibetler vardı, komünizma vardı. Yakıp yıktılar yeryüzünü yüzünü. ''Sürdüler Müslümanları, kan gölüne çevirdiler İslam sokaklarını, sonra yok oldular, hapse girdiler, çıktılar, 25 yıl öncesini düşünün, daha öncesini, 30-40 yıl öncesini, sokaklarda kan ve gözyaşı, sonra hapse girdiler, çıktılar, girdiler, çıktılar, artık onlar, belki dünyada binde bir bile değiller, komünizma davasını güden insanlar, belki on binde bir o kadar azaldılar.'' Müslümanlar, Allah Resulü'nün öğrencileri, onları dar ağacına gönderdiler. Dar ağaçlarından şehadete yürüdüler. Mısır zindanlarında Muhammed Mürsiler var. Ondan önce yaşayan mustakim müminler var. Kadınlar var. Suriye'de aç kalan çocuklarıyla, yalnız çaresiz kalan ümmetin fatımaları, zeynepleri, ayşeleri var. Şimdi onlar... Ahzab savaşında, Hendek'te Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri gibi bu ayeti okuyorlar.'' diyorlar ki Muhammed Mürsiler diyorlar ki Suriye zindanlarındaki kadınlar Allahu Ekber dediler diye zindanlara mahkum edilen o kadınlar diyorlar ki biliyorduk Allah'ım Hz. Muhammed bize haber vermişti Allah'ım eğer Müslüman olursanız muttaki olursanız dünya mallarına değil uygunsuz Ahirete talip olursanız o zaman büyük belalar, büyük musibetler gelecek. Bekliyorduk Allah'ım. Şimdi bütün bunların ötesinde senden cenneti istiyoruz Allah'ım. وَلَمَّا رَعَى الْمُؤْمِنُونَ الْاَحْزَابِ Her yeri zindan yapsalar, her yerine dar ağaçları kuysalar, Bangladeş'te kameru zamanları, Müslümanları, Allahu Ekber diyenleri dar gönderseler de, ''Onların ellerinde kuran Hakim var, aç kalsalar, yokluğa, kuşatılmaya maruz kalsalarda, bekliyorduk Allah'ım.'' diyecekler. ''Ve ma zadehum illa imânen ve teslimâ.'' ''Kuşatılmışlık anında, üzerlerine bomba yağarken, küfar, küresel güçler, ölüm kusarken, musibet anında, onların iman ve teslimiyetler artacak.'' Bir hasta, hastane köşesinde imanı yoksa isyan ediyor. Neden bu belalar diyor. Fakat mümin, mutlaki, mustakim bir hasta. Biliyor ki bütün bunlar imtihan. Lütfun da hoş, kahrın da hoş ya Rabbi diyor. Bela, musibet anında ayakta kalabilmek. Kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ayakta kalacaksınız Varlık anında niçin şımarmayacaksınız? Yokluk anında neden sabredeceksiniz? Sabrederek bütün bu imtihanları, mevzileri, bentleri aşarak Allah'ın cennet ve cemaline talip olacaksınız. Allah Resulü Aleyhisselam hayatın bütün karelerini gösterdiği gibi işte bunları da anlatmak için gelmiştir.